Ben eşimle mücadele ediyorum namaz kılmıyorsun, namaz kılmıyorsun diye. Hani çok konuşuyorum. Hı hı. Ben namaza giderken mesela o sabaha kadar televizyon başında bekliyor. Evet. Bir de eve çok huzursuzluk veriyor. Hani namaz kıl, kıl diye ben vebalde mi kalıyorum söylediğim için. Bir de yani sizden dua istiyorum, huzursuzluk veriyor eve. İnşallah dua ederim. hocamıza da yöneltelim. Afiyet diliyoruz efendim. Kendinizi tebrik ediyoruz. İstanbul'a selamlar. Muhtemelen hocam. Bu soruyla beraber e mailden gelen bir sual daha var. İkisini birleştirelim istiyorum. Hanımım namazı ciddi ciddi kılmıyor. Ben söylersem kılıyor demiş bir beyefendi kardeşimiz. Evlenmeden önce söz vermişti ama şu anda sözünü tutmuyor. Ben de namaz kıldıramıyorum ona. Ahirette bu konudan mesul olur muyum demiş bir beyefendi. Hanımefendi de bunun e bayan evet. kısmında olan soruyu bize yöneltti. Her ikisi için de bir ortak cevap alalım inşallah. Evet. <gülüyor> herkes kendinden sorumludur. Namaz kılmayan kişi bunun hesabını verecektir. Hı hı. Hanım kardeşimiz soruyu soran, e, canlı yayında soruyu soran kardeşimiz eşinin namaz kılabilmesi için elinden gelen bütün gayreti sarf etmesi gerekir. Efendim Namazla alakalı namazla alakalı kitapları müştereken okusunlar. Namazı anlatan sohbetleri dinlesinler, kitapları okusunlar. Efendim namaz konusunun, namazın ehemmiyetini anlatan e, kitaplara e, ağırlık versinler. İmam Gazali'nin ihyasının namaz bölümünü beraber müştereyken okusunlar inşallah. Hı hı. E, ayet-i Cenab-ı Hak Ya eyyühellezine amenü ku enfusekum ve ehliküm nara. Ey iman edenler kendinizi, eş ve çocuklarınızı ateşten koruyun buyuruyor. Namaz kılmamak kişinin ateşe düşmesine sebeptir. Cehenneme gitmesine sebeptir. Hı hı. Ee, sorumluluk sahibi olan her bir birey yakınlarının cehenneme düşmesine göz yummaması gerekir. Elinden geldiği kadar, yapabildiği kadar olumsuzlukları bertaraf edip olumlu ortamı hazırlamak için elinden gelen bütün gayreti gösterir. Yapabileceğini yapar gücünün yetmediği yerde sorumluluk ona ait olmaz. Kim namazı kılmıyorsa vebal günah ona ait olur. Yoksa zoraki kılıç zoruyla veya dayak zoruyla namazı kıldırmasının bir manası olmaz. Çünkü namaz eşinin rızası için kılınacak bir şey değildir. Yapılacak bir davranış değildir. Allah için yapılması gereken bir ibadet olduğu için hı hı. namaz e, Allah için ibadetin ehemmiyetini onun zihnine, kalbine nakşetmeye gayret eder, dua eder. Biz de dua edelim Cenab-ı Hak İnşallah namaz kılmayanlara Rabbim namaz kılma sevgisini gönüllerine yerleştirsin. E, namazın ehemmiyetine aile olarak vakıf olmayı nasip eylesin. Amin. E, gayret edelim, dua edelim inşallah o şura. Eşler, çocuklar ermiş olur.